Wake the Warrior Ah, ah, ah Say, see do fonu kadları önüne bak kovala kovala gözüme çar çevirdim her gün ben ölüme çar çar çar çirkin bir masalın içinde kaldık ve senaryo zayıf ritmi ver bana da bir anda bakarsın fenamoddayım fenamoddayım bela hortlayıp üzerine geliyorsa sakin kal üzerime akıyordu Paris kan yine de benimle bir mazim var var var tarih yaz istersen eline kalemi alıp kalemi alıp yakında başlıyor meşale ucunda ateşi yak hey, hey. Aklımı parçalar hayat, çocukça konuşmayı bırak Yalan duracak yine zaman, tamamladım aklımı tamam Haramla mı başladı talan, zamanla akıllanan adam Oyunları geç bize katıl, akan yakalanmalı para Bakan bakamaz mı ki bakar, Çakal kaçamaz bu da tamam Korkularım bize keyif, işim düşüyor yine iyi Geçim geçiyor yine kinim, seçim geliyor yine beyim benim üstüne değin, değil, değil beğeniyi seçin hadi Londoradan bir rapçiyim be. Ben eski değilim ve de yeni de değilim Hiç yerinde değilim ve de sonunda de Bak uykusuz geceleri Rodi biliyor Yine biri beni beni deniyor Türkçe rap dinle yeni biri geliyor This is the paper, this is the pencil İngilizce rapinize namına koyayım Londora dedik ama vatanıma ses ver altı yerim hadi bana da bir yol ver Kapılar kapandı suratıma aynı kapının anahtarı da lukatıma Verilir bilinir duyulur görünür gidilir Gelinir rapin adına sevilir Deli Yazdıklarını da yaşayan biridir Depremden önce kalırız sakin ya, Sen konuşma çar gelsin bir abim Nasdaq'a monsa yırtıcı atim Hesapta yokken patladı partin Götünüz varsa gel bizi durdur İki seçenek var kan da sudur Yeraltı yandı olaylar budur Sokak elimde sen kudur Para yatırdım zara Bir beş beş çabuk koş ara Masaka geldi kırıktır kafa Gayrı meşru malımız baba Burada, sokaklar kara. Yara. Yara. Türkçe bak sıkıştı dara Acı bak yok hepsini tara <gülüyor> Kupa kızına vurun bacak kızını koz al fırça darbesinden toz 95 fuar basma ne İzmir'le Ozan Yener sokak kafası yeni nesil Ozan Sokak gece boza gibi de kaynar Toplar tüm bozukları gidip blokta oynar Arılar çökmadan önce balla gözünü Giyerek koyar Karda koşma yapma bana ser Bu tayfa duvar gibi çarptı canını ver asfaltta kalını ser Ham City game ova zoran olursa def tank gibi değin ona Moruk bildiğin gibi değil bura Bize kimse ıslık çalamaz hırs yapamaz Sırpın arama hızlanamaz Allah kafanı def sıkar ıskalamaz Sevenim çok kıskalar az egoları bir kenara bırak Yoksa kralım oyununu diga oyununu bozar Ama zaman anlarsın bu adamlar kim? Ham City Berlin benzin dökerem ateşe yansın Yeryüzüne fark eder moruk bizi iyi tara def kanmaz Sakal hesap sorar hesap keser. Burası Kroytsberg dediğimde terk et gözlerde nefret dilimde serpme Ben söylemiştim gelecez elbet fokusta biz kekleri terle evet tam bura burası kul. Cennem canu ve sokakta derdet mi nasıl bir desek ne yap tüm pisli defet sen hiçbir zaman sen değildin bugün de hiçbir bok değilsin her fırsatta fırsatla eğdin nefsine karşı eğdin durup dura olur bura vurup vural ölüm tura boa boa boğazını boar seni bir bardak suda al check bitch bu deadline kafa konu kont, AI ne acıma ne as ne iyi am bu şiro gibi yapacağım seni K-1 save what Şağlıksın amcık sulanma bana sana koymam Sen oyna gel birden dile Ama senin aklını sürmem sikani kant ol al, rap yaparken akıl almam düşünürsen bile sürrealizmin dibini buldum üflerken Eriştiğim için en yüksek kere istediğin ne yazmamı kendi Düşüşler bile ha, ha. Ver ben de besleyeyim, onu büyütmek benim mesleğim Morug Rap Game benim ekmeğim, yeteneğimi yazık etmeyeyim Yollayın dumanı çek çek, bak girsin karana track track. Yerittim kiloları tek tek, yine geldim yine gek gek Uyudum comeback besteyle, gelsin paralar desteğiyle Yine coştur bir desteğiyle Hızlettim değil mi? Yes baby büyük gireceğim esneğin, hoşlanmayacağını sezmeyin İki laf kaldı kesmeyin, en büyük benim morug besteğim I shall the warrior.